Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim Hadis dersimize bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde İmam Nebevi'nin ölümü hatırlamak babında zikretmiş olduğu hadisleri aktarmaya çalışacağız. İlk hadisimiz şu şekilde. وعن ابني عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك <البخاري> Evet şimdi hadisimizi maal olarak değerlendirelim ve hadisten istifade edeceğimiz hükümleri değerlendirelim. İbn Ömer Hazreti Ömer'in oğlu, Allah kendisinden de babasından da razı olsun. Şöyle buyurur, şöyle söyler, şöyle rivayet eder. Galalı dedi ki, Akad Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Omzumu tuttu. Yani ve sellem, bir menkübi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün omzumu tuttu. Fekale dedi ki, Kun fiddunya ke enneke garibun. Ev'abiru sebilin. Dünyada garip bir kişi gibi veya yoldan geçen bir kişi gibi ol. Yani, yani, Dünyada misafir olduğunu, bir yolcu olduğunu unutma Dünyaya yabancı kal, dünyaya fazla dalma, dünyaya alışma Dünyayı aşırı derecede sevme Dünyaya aşırı derecede gönül verme o yüzden dünyada garip bir yolcu gibi ol, bir yabancı gibi ol. Dünyayı vatan etme. Dünyayı vatan etme. Bu ne demek? Yani dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıp çabalamak suretiyle ahiretini unutma. Dünyaya dalıp ahiretin konusunda gaflete dalma. Peygamberimiz İbni Ömer'e, Hazreti Ömer'in oğluna işte onun omzundan tutarak böyle bir nasihatta bulunuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihati. Ve ve kâne İbni Ömer radıyallahu anhuma Allah kendisinden de babasından da razı olsun Hazreti Ömer'in oğlu Bu tavsiyeden Bu nasihattan sonra Yekulu Derdi ki İzâ emseyte Fela tentadrı sabah Akşamı görürsen sabaha bekleme Akşamı gördün Akşam oldu Sabaha Çıkacağını düşünme Sabahı bekleme وَاِذَا أَصْبَحْتَ Sabaha çıkarsan da فَلَا تَنْتَظَرِ الْمَسَعَ Akşama ulaşacağını düşünme. Akşamı bekleme. وَخُذْ مِنْ sahatik لِمَرَضِكْ Sağlıklı olduğun günler içerisinde hastalıklı Olacağın günlere hazırlık yap. Yani insan hasta olduğu zaman belki camisine gidemez, belki orucunu tutamaz, belki hacca gidemez, efendim zekatını verebileceği mal, mülk kazanamaz, daha birçok ibadeti yerine getiremez, hayır yolunda, ihsan yolunda koşamaz, Dolayısıyla sağlıklı olduğun günlerde hastalıklı günlerin için bir hazırlık yap. Çünkü hastalıklı günlerin olacak, o günlerde bu hayırlı işleri, ibadetleri yerine getiremeyeceksin, cihat yapamayacaksın. Öyleyse sağlıklı günlerinin kıymetini bil ve hastalıklı olacağın günler için bir şeyler biriktir. Eğer insan sadece gününü kazanmak için çalışırsa, bir öğün ekmek için çalışırsa, kenarda herhangi bir birikintisi olmaz ise, ambarında buğdayı olmaz ise, Hasta olduğu zaman ne olacak? Yazın hazırlığını yapmayan kışın ne yiyecek? Sağlıklı, genç, dinamik günlerinde, acziyet içerisinde olacağı, yaşlılık içerisinde olacağı günler için bir hazırlık yapmayan ne yapacak o günlerde? İşte o yüzden Hz. Ömer'in oğlu, Böyle tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi biz biraz da dünyalık düşündük ama Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer bu tavsiyeyi daha çok dünya için değil ahiret için yapmıştır. Sağlıklı günlerinde ahiretin için elinden geldiği kadar gayret et. Sadaka ver, iyilik yap, namazını niyazını kıl, orucunu tut, Haccına git, zekatını ver ve hayırlı yollarda koşuştur. Bunu kastediyor İbn Ömer. Ama biz burada dünya içinde böyle bir şey lazım mı? Evet lazım. Dünya içinde böyle bir tedbir lazım mı? Evet lazım. Bunu, bu tedbiri dünyalık içinde düşünebiliriz. Burada önemli olan dengeyi kurmak. Dengeyi kurmak. Dünyaya yönelip ahireti unutmak yanlış. Sadece ahiret deyip dünya için hiçbir şey yapmamak da yanlış. Çünkü ahirete hazırlanmak için hazırlık yapmak için güçlü, kuvvetli olmak lazım. Yemek içmek de lazım. Her imsakın bir iftarı var. Ağzını tuttun ama iftar vakti geldiği zaman da bir şeyler yiyeceksin. Bunun içinde bir dünyalık kazanç elde etmek lazım. O yüzden dinimiz dünyayı boş ver. Dünya için çalışma, gayret etme demiyor. Dünyada da sana lazım olan kadar hayatını idame ettirebileceğin kadar rahat bir şekilde gününü, hayatını, ömrünü yaşayabileceğin kadar asli ihtiyaçlarını giderebileceğin kadar çalış. Efendim ben daha çok mal, mülk, zenginlik istiyorum dersen helal yoldan olmak suretiyle bu kapıda açıktır. Daha çok çalış, daha çok gayret et. Çok zengin ol istersen ama ahireti unutmamak şartıyla. İbadetlerini aksatmamak şartıyla. Helal yoldan rızkını kazanmak şartıyla. Harama Bulaşmamak şartıyla Faize Bulaşmamak şartıyla Bunu yap istersen bunu yapabilirsin Evet İbni Ömer'in Tavsiyeleri bu şekilde Ve min hayatike limautik Hayatında Hayatında Ölümün için bir şeyler kazan, bir şeyler biriktir diyor. Evet. Dünya hayatında ahiret hayatı için bir şeyler biriktir. Bir şeyler derken hayır hasanat, ibadet, taat, ahlak, güzel amel ve daha yapamayacağımız birçok faydalı işi Allah rızası için olmak suretiyle yerine getir. Değerli kardeşlerim, hadisten anlayacağımız şey kısaca şudur. İnsanoğlu dünyada garip bir yolcu gibi olacak. Dünya asli vatanım demeyecek. Asli vatanım ahiret diyecek. Dünyanın fani olduğunu asla unutmayacak. Dünyanın gelip geçici olduğunu asla unutmayacak. Dünyada kazanmış olduğu bütün varlıkların, malın, mülkün fani olduğunu, bir gün bitecek olduğunu asla gözden kaçırmayacak. Yine insanoğlu dünya hayatını, ahiretini kazanabilecek şekilde yaşayacak. Dünyada ahireti için Hayru hasenat yapacak, ibadet yapacak, taat yapacak, tövbe istiğfar yapacak. Helal yoldan rızık kazanacak, helal yollara harcayacak. Dünyası için de çalışacak ama bu çalışmayı yaparken asla kulluk görevini unutmayacak. Allah'ı unutmayacak, ahiretini unutmayacak, insanlığını unutmayacak ve asla Allah'ın kendisi için çizmiş olduğu yoldan dışarı çıkmayacak. Hadisten kısaca bunları anlıyoruz. İkinci hadisimiz ve anhu enne resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال yine İbn Ömer'den bu hadis peygamberimizden şöyle rivayet ediyor. Ma حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه هذا لفظ البخاري ابن عمر Allah ondan razı olsun ve kendisinden de, babasından da razı olsun. Şöyle, Peygamberimizin şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Vasiyet edecek bir şeylere sahip olan Müslümanın, yanı başında yazılı vasiyeti olmaksızın iki gece geçirmesi uygun değildir. Buhari rivayet etmiş. Aynı zamanda, Müslim rivayet etmiş. Bu lafız Buhari'nin lafzı. Evet. Yani vasiyet edeceğiniz bir malınız varsa, vasiyet edeceğiniz bir iş varsa, malınızla ilgili veya başka bir şeyle ilgili vasiyet etmek istiyorsanız, İki gece vasiyetsiz geçirmeyin ardı ardına. Yani birinci gecede vasiyetiniz yoksa ikinci gecede vasiyetiniz olsun. Bir vasiyetiniz olsun malınızla ilgili. Çünkü hepimizin iyi kötü az çok malı mülkü var. Ölüm her an gelir. Aklımızda bir takım şeyler vardır. Ya ben falan yerdeki falan daireyi Kur'an kursu yapmak istiyorum. Allah ömür verirse... Böyle bir niyetim var. Dediniz. Ancak hiç kimseye bunu haber etmediniz. Varislerinize bunu söylemediniz. Bunu vasiyet etmediniz. Ölüm ansızın geldi. O niyetinizi gerçekleştiremeden çektiniz, gittiniz. Yarın evlatlarınız bu işi yapmayabilir. Hatta siz bir arkadaşınıza söylemiş olsanız. Arkadaşınız da gelse söylese. Babanız böyle bir niyeti vardı, siz bunu gerçekleştirin demiş olsa, icabında çocuklar diyebilir ki, babamızın böyle bir niyeti var da bizim niye haberimiz yok? Diyebilir. O yüzden, her kim böyle bir niyet içerisinde olursa, hayırlı bir niyet içerisinde olursa, malıyla ilgili, mülküyle ilgili, iki gece geçmeden, bu vasiyetini yapsın. En azından bunu bir kağıda yazıp yastığının altına koyabilir. Cüzdanına koyabilir. Kıymetli evraklarının içine koyabilir. Bunu yazar, imzalar. Çocuklarım ben öldükten sonra felan yerdeki daireyi Kur'an kursu yapın. Felan yerdeki arsaya cami yapılsın. Felan yerdeki para fakire fukaraya dağıtılsın Falan hesaptaki para ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılsın şeklinde bir vasiyetimiz olması lazım. O yüzden bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye ediyor. İki ömrünüzden iki gece ardı ardına geçirmeden vasiyetsiz durmayın. İlla vasiyetiniz olsun. Yazılı olması güzeldir. İmzalı yazılı. Unutulabilir. Kendi yazınızla. Bu mal sahibi olan insanın faydasınadır. Çünkü ölüm, ölüm ansızın geldiği zaman çocuklarımız bizim arkamızdan bu güzel niyetlerimizi yerine getirmeyebilir. Ama vasiyet edersek babamızın, annemizin vasiyeti bu şekildeydi demiş dersek veya ardımıza böyle bir yazılı metin, kağıt bırakırsak hatta bunu bir de noterden tasdikli bir şekilde vasiyetnameyi noterden tasdik ettirirsek o zaman evlatlar bile ona aykırı bir iş yapamazlar. Madem ki noterden tasdik var, o orada gerçekleştirilir. O yüzden Peygamberimizin tavsiyesi de bu şekildedir. İki gece ardı ardına geçmeden mutlaka vasiyetinizi yazın diyor. Evet. Vafi Rıvayet el Müslim, Vafi Rıvayetin el Müslim, bu hadisin e, Müslim'in Sahihinde rivayet şekli şöyle ve oradaki fazla bir lafız var. Yebitu selatelayalin demiş. Üç gece ardı ardına vasiyetsiz vasiyetinizi yazmadan geçirmeyin diyor. Peygamberimiz. Kale İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu diyor ki Mâ merrat aleyye leyletun sallallahu aleyhi ve sellem Ne zaman ki Allah'ın Resulü'nden bu tavsiyeyi duydum hemen vasiyetimi yazdım. O günden bugüne kadar vasiyetim daima yanımdadır, yanımda saklıdır, der İbn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. 3. hadis-i şerifimiz. Ve an Enes'in radıyallahu anhu قال. Enes Allah ondan razı olsun. Şöyle söyler. Hattan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hututan. Fale. "Haza'l insanu ve haza eceluhu." Beynama huwa kedalik iz ja'a al-hatt al-aqrab Rawahu al-Bukhari Allah ondan razı olsun buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere çizgiler çizdi diyor. Bir takım çizgiler çizdi yere kum üzerine Ve bu çizgileri göstererek bu insan şu da onun eceli dedi. Yani çizgiler var yerde, çizgilerin birine dedi ki işte bu da insan, bu insandır. Diğer çizgi bu da onun ecelidir, hayat süreci, nefes sayısı. İnsan emellerinin peşinde koşarken... En yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir. Dünyada insan bu hayat yollarında koşuştururken, Peygamberimizin çizmiş olduğu hayat yollarında koşuştururken, hayat kanallarında gezerken, kanalların biri üzerinde kendisini bekleyen ölüm, Gelip çatar ve o şekilde ruhu kab zolunur ve ahirete intikal eder. Halbuki o insanın dünyaya yönelik gitmeyi tasarladığı, düşündüğü daha birçok yollar vardı, gerçekleştirmek istediği birçok emelleri vardı, hayalleri vardı, ama ölümün hayat yollarından birinde onu beklemesiyle. Onunla buluşmasıyla birlikte bütün hayaller suya düştü. İşte ölüm hayat yollarının bir istasyonunda, bir köşesinde hepimizi beklemektedir. Ona hazırlıklı olmak lazım. Nerede bekliyor, hangi yolda, hangi köşede, hangi virajda onu bilmiyoruz. Hangi virajda onu bilmiyoruz. Hangi mevsimde? Hangi saatte, günün hangi saatinde bizle beraber olacak, bizi karşılayacak onu bilmiyoruz. O yüzden değerli müminler, zamanını bilmediğimiz o tehlikeli dönüşü olmayan, bir daha geri dönülmesi mümkün olmayan o istasyona hazırlıklı olmamız lazım. Allah cümlemizi bu konuda azimli olanlardan eylesin. Diğer bir hadis-i şerifimize geçiyoruz. Ve an İbn Mes'ud radıyallahu anhu قال. İbn Mes'ud Allah ondan razı olsun şöyle buyurur. Hattan nebi sallallahu aleyhi ve sellem hattan murabba'an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kare şeklinde bir e, çizgi çiziliyor. Kare yaptı kum üzerine. Hatta Hattan filvasat bu kalenin içerisine de bazı çizgiler çizdi harica <gülüyor> min bu kalenin içinden dışarı doğru çıkan çizgiler çizdi Ve va Hatta kotutan sıgarın ile hadelle değil filvasat yine ufak bir takım çizgileri de kalenin ortasına doğru çizdi minnceni bildi filvassat yani ortada olan çizginin kenarlarına bir takım çizgiler, paralel çizgiler çizdi. فَقَالَ هَذَا الْاِنْسَانُ وَهَذَا اَجَلُهُ Bu büyük çizgiye dedi ki işte bu insandır, bu çizginin kenarlarındaki küçük çizgiler de onun ecelidir. مُحِيطًا <gülüyor> bihi bu çizginin etrafında kare şeklinde olan çizgi onun o insanın hayatını kuşatan ihata eden bir çizgidir bu da değerli kardeşlerim yani ecelidir eceli insan o yollarda koşuştururken kendisini bulur ve ecelin dışına o insan çıkamaz Hadis şerif bitelim ezan bitti vakat feinna fein ahta Ahuha da yani bu çizgiler bu çizgilerden bekleyen ölüm ölümün biri onu bırakmış olsa aslında bırakmaz ama yani ihtimallidir bizim için o çizgilerde ölümün olması, oralarda ölüm istasyonunun olması. Biri onu atlasa da veya insan o ölüm istasyonunun birinden atlamış olsa da diğeri onu yakalar diyor. Buhari'nin rivayet etmiş olduğu hadis bu şekilde. Yani burada şunu anlamak lazım. Bir takım kazalar geçiriyoruz. Bir takım hastalıklar geçiriyoruz. Bunların hepsi çizgidir, istasyondur, uyarıdır. Aha ölüm geldi bu hastalık beni götürecek diyorsun. Bunlar işte hepsi ölüm için bir uyarıcı. Yani bu ölümcül hastalıklar veya normal hastalıklar fark etmez. Birinden şifa bulursan diğerinden bulamazsın manasında yani anlamak lazım. Ve her ölümün bir e sebep olduğu gibi... Burada da hastalıkları bu şekilde algılamak lazım. Allah cümlemize hayırlı ölümler nasip eylesin. Hayırlı yaşamlar nasip eylesin. Cümlemizi saadet ehlinden, cennet ehlinden eylesin. Cehennemin narından azat eylesin. ibadetlerimizi, taatlarımızı kabul eylesin. Malımızı hak yolda, canımızı yine hak yolda kullanmayı, harcamayı cümlemize nasibi müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.